Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Hepinize selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah subhanehu ve teala bizlere imanı sevdirsin, küfrü, fıskı, isyanı tiksindirsin. Allah azze ve celle Hepimize mağfiret etsin, razı olacağı amelleri işlemeyi sevdiği insanların sevgisini nasip etsin. Evet kardeşlerim, bugün yine Şuabul İman derslerine devam ediyoruz. Bugünkü konumuz yine kalp ile tasdik edip dil ile ikrar etmekten alakalı rivayetlerden devam edeceğiz. İlk rivayetimiz Abdullah bin Ebu Katade'nin o da babasından naklettiği bir rivayet Ali sallallahu aleyhi ve Allah'tan başka ilah olmadığını Muhammed aleyhisselamın Allah'ın Resulü olduğunu diliyle ikrar edip kalbi de buna mutmayıl olan kişiye cehennem ateşi dokanmaz buyurmuştur. Yine bir rivayette Allah'ı bıraktıp yalvardığı şeyler şefaat edemezler Allah ancak hakkı bilip ona şahitlik edenler bunun dışındadır. Zuhruf 86. ayetiyle ilgili Allah'ın Rabb'i olduğunu bilerek hak ile şahitlik eden kimse kastedilmiştir, buyurmuştur. Bu da gösteriyor ki kardeşlerim bu şekilde gelen ifadeler kalbin tasdiki dil ile imani meselede muhakkak ikrar edilecek. Çünkü kalpte gizli kalan dilden ikrar edilmediği zaman iman geçerli nedir? Değildir. İman kelimesi ve imanın aşamaları birbirinin mütelazımıdır. Yani birbirinin varlığıyla gündeme gelen meselelerdir. Birisi varsa diğerinin varlığını oluşturur. Yani iman dediğimizde kalbin tasdiki o dilin ikrarını o da azalarla ameli ne yapması gündeme getirmesi gerekir ki bunlar birbirinin varlığıyla gündemde olan meselelerdir bunlar çıplak olarak ele almak mümkün değildir geçerli değildir neden geçerli değildir çünkü Ebu Talib kalben Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı tasdiklediğine dair birçok neler var işaretler var ama diliyle ölürken ne demiştir öpöz yeğeni gelip aleyhissalatü vesselam ey amcacığım bir kelime söyle. Bir kelime söyle. Yani la ilahe illallah söyle de bununla ben sana yardımcı olayım dediğinde Ebu Talip durmuş. Bakın kalben tasdik eden birisi bu. Geriden koca karıların arkamdan beni kınamalarını istemiyorum demiş. Lat menat uzza hobel demiş ve Allah Azze ve Celle hakkında ayet indirmiştir. Müşrik olarak öldükleri belli olduktan sonra ne peygamberi ne de müminlere onlara tövbe istiğfar etme yakışı kalmaz. Bu nedir? Demek ki kalp neyi tasdik ederse etsin dil bunu ne yapacak? İnsanlara ilan edecek. İlan etmediği zaman bu kalpteki ne yapmıyor? Geçerli olmuyor. Aleykümselam Merhumtur hoş geldin ya. Evet, demek ki kalbin tasdiki imanda çok çok önemli. Her aşaması önemli. Hani birbirinin varlığıyla gündemde diyoruz ya, kalbin tasdikinden sonra dilin ikrarıdır. Çünkü geçen hafta da gördük bedeviler meselesinde biz iman ettik. Allah azze ve Celle ayetlerini indiriyor. Ne diyor? İslam olduk deyim. Çünkü iman kalplerimize ne yapmadı? Oturmadı. İmanın kalplerine oturmadığını biz nereden bildik? Allah Azze ve Celle onların kalplerini ayetle bize ne yaptı bildirdiği için. Yoksa kalpleri Allah'tan başka hiç kimse ne yapamaz bilemez. Biz sadece zahire göre ne yaparız hükmederiz kardeşlerim. Evet. Bütün ibadet itaatlar imandandır. Yani insanın yapmış olduğu her ne itaat varsa indirilen emir ve nehilerde Bunların hepsi nedir? İmandandır. Ve bunun da deliline baktığımızda ilk Enfal suresinin 2'den dördüncüye kadar gelen ayetlerinde müminlerin vasıflarını Allah Azze ve Celle anlatır ki, şöyle diyor, müminler ancak Allah anıldığı zaman yürekleri titreyen, kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda imanları artan ve yalnız Rablarına dayanıp güvenen kimselerdir. Onlar namazlarını dost doğru kılar ve kendilerine rızık olarak verdiğimizi Allah yolunda harcayan kimselerdir. İşte gerçekten inanmış, iman etmiş insanlar bunlardır. İşte burada dikkat ederseniz bakın Yüce Rabbimiz kitabında müminlerin bu amelleri yapan kişiler olduğunu bildirmiş ve bu amellerin hepsinin imandan ve imana dalalet ettiğini ne yapmıştır? İşaret etmiştir. İşte bu ayette vasfedilen müminlerin mümin ismini Allah'ın kendilerine bu ameller sebebiyle verdiğini ama kişinin kulluğunu gösterdiği amellerin sadece bunlar olmadığı da açıktır. Kendisinden aynen Allah Azze ve Celle'nin ben cinleri ve insanları yalnız bana Kulluk yarat, etsinler diye yarattım ayetinde İbn Abbas Allah kendisinden razı olsun. Bu ayet şöyledir diyerek ne demiştir? Ben cinleri ve insanları her sözde, her işte, her amelde bana itaat etsinler diye yarattım diye ne yapmıştır? Tercüme etmiştir. Bu da gösteriyor ki bizden sudur eden bir söz, bir düşünce, bir amel, bir hareket her neyse bunun hepsi ibadet cümlesindendir ve bu ibadetlerin hepsi de neyle alakalıdır? İmanla alakalıdır. Çünkü senin ağzından çıkan bir söz, seni cennete taşıyorsa, senin ağzından çıkan bir söz seni cehenneme götürüyorsa bu neyle alakalıdır? İmanla. itaatından Ve bütün itaatların veya isyanın imanla veyahut küfürle neyi vardır? Direkt alakası vardır. Allah amellerimizi hayırda kılsın, razı olunan amelleri işlemeyi hepimize nasip etsin kardeşlerim. Bakın gelen rivayette aleyhissalatü vesselam Bera bin Azip'ten geliyor, Allah kendisinden razı olsun. 16 ya da 17 ay Kudise, Beyt-ül doğru namaz kıldı. Daha sonra Allah Azze ve Celle'nin indirdiği ayetler Kıble Kabe oldu. Bundan önce bazıları öldü, bazıları öldürüldü, şehit düştü. Sahabeler bunlar hakkında ne diyeceğini bilemeyince Allah Azze ve Celle şu ayetleri indirdi. Doğrusu Allah'ın yola koyduğu kimselerden başkasına bu ağır bir şeydir. Allah ibadetlerinizi boşa çıkaracak değildir. Doğrusu Allah insanlara şefkat gösterir, merhamet eder ayetini indirmiştir. Evet, Bakara 143. Ee, şey, Bakara 143. Hadiste Bukhari Müslim rivayeti. Şimdi bu mesele neden gündeme geliyor? Biliyorsunuz Müslümanların olduğu yerde, birliğinin, beraberliğinin olduğu yerde, gücün, kuvvetin, ilmin olduğu yerde, emir ve emre itaatın olduğu yerde ne vardır? He? Fitne vardır. Şeytanın büyüğü vardır. O düzeni bozabilmek için her türlü çomak sokacak insanlar ve muhakkak onların içinde de ona kulak verecek insanlar vardır. Elbette dediğiniz doğru. Bunlar varsa elbette düzen vardır. ki aslı saadet böyle oldu. Onlar ne demişti? Bak sizin arkadaşlarınız Beytül Makdis'e doğru namaz kıldı. Öldüler. Kıbleniz değişti. Şimdi onların amelleri boşa çıktı. Bu sahabelere ne yaptı? Ağır geldi. Zorlarına gitti. Çünkü kardeşi şehit düşeni var. Vadesi gelip öleni var. Allah Azze ve Celle Allah onların ibadetlerini boşa çıkaracak değildir. Bu da neyi gösterdi? imanlarını zayi edecek değildir diyor. Yapmış olduğu ibadetleri Allah kitabında ne yapıyor? İmana çıkartıyor. Yani o itaati, o ibadeti aynı zamanda ne olmuş oluyor? İmandan. Bu da onun delilinden bir tanesidir. Yine Müslüm'de gelen bir rivayette kardeşlerim Ebu Malik el-Eşari bildiriyor. Allah kendisinden razı olsun. Temizlik imanın yarısıdır. Elini yıkıyorsun, vücudunu yıkıyorsun, kust ediyorsun veyahut taharetleniyorsun. Neymiş bu? İmanla alakalıymış. Halbuki bakın burada tablota da gösterdik. İman, kalp, İslam, aleminiktir. Ama bazen aleyhissalatü vesselam ikisini bir ne yapar? Birlikte hamur yaparak önümüze sunar. Aynı böyle hadiste olduğu gibi. Bu nedir? Eşittir. Dinin tanımı. İman da bazen İslam olarak zikredilebilir. İslam da bazen ne yapabiliyor? İman olarak zikredilebiliyor. Bu eşittir. Dinin nedir Tanımıdır. Demek ki bütün itaatlar, bütün ibadetler imanın nesiymiş? Cüzüymüş. Demek ki temizlik de imandanmış. Bunun zıttı, pislik. Her türlü rezillik neydir? Küfrün şubelerinden bir şubedir. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayrılmasın. Yine gelen bir rivayette bir gün Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında oturmuş konuşurken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam imanın hangi bağının sağlam olduğunu biliyor musunuz diye sordu. Oradakiler namazdır karşılığını verdi. Ali ve vesselam namaz güzeldir ama o değildir diye buyurdu. Oradakiler cihattır buyurdu. Ali ve vesselam cihat da güzeldir ama o da değildir dedi. Oradakiler haçtır deyince Ali vesselam o da güzeldir ama o da değildir buyurdu. Sonra oradakiler oruçtur deyince Ali ve vesselam oruç da güzeldir ama o da değildir dedi. Ve şöyle devam etti. İmanın en güzel bağı Allah için sevmen, Allah için bozetmendir buyurmuştur. Demek ki burada da dikkat ederseniz İslam'ın şartlarından bahsediliyor. Ama bu şartlar aynı zamanda imanın cüzlerinden bahsediliyor. Yani dinden. Ama bazı amellerin yanında bazılarda neymiş? öncelik arz ediyor. Aynen mesela Ali Selatü vesselam <gülüyor> Muazı Yemen'e vali ve davetçi olarak gönderdiğinde ona emirlerinde öncelik tanıyor. Bazı meselelerde. Ne diyor? Sen kitap ehli bir kavme gidiyorsun. Onları neye çağır? Önce tevhide. Yani Allah'ı birlemeye. Neden? Çünkü onlar kitap ehliydi. Daha önce tevhid ehliydi. Sonra ne yaptılar? Allah'ı birliyemediler. Hak ettiği şeyi veremediler. Uzeyir Allah'ın oğlu dediler. Hristiyanlar ne dediler? İsa anası Allah'ın oğlu haşa eşi dediler. Gereği gibi Allah'ı ne yapamadılar? Takdir edemediler. İşte Muaz onları ne yaptı? Allah'ın birliğine davet etti. Ne diyor ve selam? Bunu tutarlarsa... Onlara günde beş vakit namazın olduğunu haber ver diyor. Bak öncelik namazda mı? tevhidde mi? Tevhitte. Sonra sıraya gidiyor bak. Sonra namazı tuttuklarında onlara zenginden alıp fakire vermek üzere zekatın olduğunu haber ver diyor. Bak sıralama neymiş? Bir bir değil. Burada da dikkat ederseniz bütün itaatlar imandan ama bu güzel olan ibadetlerin önünde olan ne varmış? Allah için sevmen, Allah için boz etmen. Bak bu çok önemli. Namazını kılabilirsin, orucunu tutabilirsin, hacca gidebilirsin, zekat, infakta bulunabilirsin ama Allah için sevmeyi, Allah için boğaz etmeyi eğer becerememişsen bu amellerin sana hiçbir faydası ne yapmaz? Olmaz. Bazı meseleleri yerinde ne yapman, öncelikli olanları halletmen gerekir ki aynı Muaz hadisinde olduğu gibi Allah'ı gereği gibi birliyemiyorsan, zaten Mekke toplumu namaz kılmıyor muydu? Hac etmiyor muydu? Hacılara yardım etmiyor muydu? E peki bunların amellerini heder eden neydi? Allah'ı birliyemiyorlardı. Gereği gibi takdir edemiyorlardı. Ona aracılar Eşler koşuyorlardı ve bu yüzden de amelleri heder oldu. Allah Azze ve Celle de onlara ne yaptı? Bir elçi Resul gönderdi. Onları tevhide davet etti. Evet kardeşlerim, Allah hepimize hayır versin. Yine gelen bir rivayette yukarıdakinin aynı muhtevasında geliyor. Ancak rivayetin sonunda sahabe İslam'ın emirlerini saymaya başlıyor. ve Vesselam onların bilmediğini görünce imanın en sağlam bağı kulpu Allah için sevmen Allah için boz etmendir buyuruyor ve bu emirleri yerine getirme imandandır diyor. Demek ki kardeşlerim İslam'dan ne kadar amel demin deminde izah ettiğimiz gibi öncelikli olan meseleler var. Bunu ne yapmak zorundayız? Halletmek zorundayız. Şimdi bakın kulluk derslerini hatırlayacak olursanız kişinin mükellef olmasında bir altyapı var. Değil mi? Biz mükellef olana kadar önce fıtratımızdan soruluyuz. Yani o anki akıl ettiğimiz, Allah'ın verdiği akıl melekeleri neyse buluğa erip de mükellef olana kadar icbari kulluktan. Ama mükellef olup da Artık buluğa erdikten sonra ihtiyari kulluktan. Yani gelen vahye ne yapmak zorundayız? Tabi olmak zorundayız. Şimdi icbari kulluk dediğimiz yani mükellef olana kadar ananı babanı sevmek zorundasın. Anayı babayı sevmeyen, döven, söven birini görseniz ne dersiniz? Şuna bak lan ne biçim çocuk bu? Hiç mi Allah korkusu yok dersiniz? Vahiy geldi. Onların anaları, babaları da olsa onlara sevgi beslediğini yapamazsınız? Göremezsiniz diyor. Sevginin kayıtlı olduğu da neler vardır? Yerler vardır. Fıtrattan çıkıyor, nereye giriyor? Tevhide giriyor. Mesela Ebu Ubeyde bin Cerrah'ın savaştayken bir sahabe halini anlatıyor. Onu diyor ben kendime hami edilmiştim. Nereye girdiyse ben de peşinden daldım. O nerede kalabalık bir müşrik topluluğu var? Oraya dalardı. Çok kahramanca savaşırdı. Ben de peşinden giderdim diyor. O diyor savaşırken diyor karşısına biri çıktı yüz çevirdi diyor. Sonra diyor savaştı savaştı o adam yine çıktı gene yüz çevirdi diyor. Dördüncü de diyor vurduğu gibi ikiye ayırdı diyor. O onun babasıydı diyor. Allah hepimize hayır versin. Bu tür imtihanla karşı karşıya gelenlerden eylemesin kardeşlerim. Demek ki amellerin en üstünü ve ona göre sıralaması olan meseleler var. Allah bunu halledenlerden eylesin. Yani şöyle düşünün. Allah'ı seven, şeytanı sevebilir mi? Bunun gibi ya. Yani. Allah'ı seviyorsan şeytandan nefret edeceksin. Onun amellerinden, desisesinden, vesvesesinden uzak duracaksın. Şeytanlaşmış insandan ne yapacaksın? Uzak duracaksın, duramazsan Allah sevgisini tutamazsın, yani yaşayamazsın. Allah'a itaat edemezsin. O seni muhakkak bir isyana götürür, davet eder veyahut da teşvik eder. Evet, yine devam eden rivayette alışsalatü vesselam, kim Allah için verir, Allah için men eder, Allah için sever, Allah için buğz eder, ve Allah için bir evlilik yaparsa bu kişi imanını tamamlamıştır, buyurmuştur. Evet kardeşler, bu da aynı muhtevada gelen bir rivayet. Hatta Harun hocamızın İzmir'de yaptığı sohbetten bir tanesi halvetül imanlıydı. Yani her şeyin bir lezzeti olduğu gibi imanında ne vardır? Bir lezzeti vardır. O da demek ki kişi Allah için sever, Allah için boz eder, Allah için alır, Allah için verirse, bu nedir? Küfre girmektense, ateşe girmeyi tercih ederse, imanın lezzetini bütün damarlarında ne yapar? Hisseder. Demek ki yaşayan bu lezzeti ne yapar? Alır. Allah imanın lezzetini tadamlardan eylesin kardeşlerim. Yine gelen bir rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam iman kalpten bilmek, dil ile ikrar etmek, azalarla amel etmektir buyurmuştur. Ali radıyallahu gelen rivayette bunu Ebu Davud nakletmiştir. Yine gelen bir rivayette iman kalpten bilmek, dille ikrar, azalar ile amel etmektir. Evet kardeşlerim. Bu iki adesi cem edecek olursak ehli sünnetin itikadı da nedir? Bu yönlüdür. Kalplen tasdik, dillen tasdik, azalarla nedir? Ameldir. İman hem artar hem de eksilir. Salih amellerle artar Masivelerle, günahla ne yapar? Eksilir. Bu da ehl-i sünnetin itikadıdır. Diğer derslerde de anlattığımız gibi kalple tasdik, dille ikrar eder diyen mürciye tayfesidir. Ameli imandan kabul etmezler. Kalple tasdik, dille tasdik, azalarla tasdik deyip bırakanlar harici dediğimiz insanlardır. İmanı bir bütün olarak görür. Artma ve eksilmeyi ne yapmazlar? Kabul etmezler. Alevittak insanları cehenneme postalarlar. Biz bunlardan buradan ne yapılırız? Ayrılırız. İman yetmiş küsür şubedir. Dünkü derste de gördüğümüz gibi. En üstünü La ilahe illallah. En ednası da yoldan insanlara eziyet veren bir şeyi izale etme. hayada imanda nedir? bir şubedir. Bizim itikadımız budur. Maalesef yaşamış olduğumuz şu asırda bazı kendini prof veya alim hisseden yani adamın olmadığı yerden hani keçiye ne derler Abdurrahman Çelebi mi derler. Böyle olan ortamlarda mesela Naslar'da biliyorsunuz Müslüm'ün 83 Nualı rivayetinde en basit gelen onlarla sizin aranızdaki fark namazdır. Kim namazı terk ederse Müşrik olur veyahut kafir olur. Veyahut gelen ayetlere baktığımızda onlar eğer tövbe eder, namazı da kılarlarsa din de sizin kardeşlerinizdir gibi. Veyahut sizi sakar cehennemine sokan nedir? Biz namaz kılanlardan değildik. Dünyaya da dalanlarla birlikte dalardık diyorlar. Şimdi bu gibi naslara baktığımızda bakın bu nedir? Bir tevhid eylemidir. Namaz dinin direğidir. Terki insanı Belli bir yere ne yapar? Getirir. Ama yaşamış olduğumuz toplumda bazı deminki dediğim gibi prof mu prof mu diye bir şeyler yapıyorlar. İşte bu haricilerin görüşüdür, şöyledir, böyledir derler. Halbuki bu dinimizin emridir. Din ne derse biz onu deriz Onların itikadına göre nedir? iman bir bütündür. Artmaz, eksilmez. Aslına bak, inkar etmediği müddetçe namaz kılmasa da insanı İslam dairesinde ne yapar? Görürler. İşte bu imanın anlaşılmasındaki hatalar birçok meseleyede ne yapıyor? Sirayet ederek onların bozulmasına sebep oluyor. Evet, devam ediyoruz. Kitabımız imanın ve İslam'ın aynı manaya geldiğine dair bir bab başlığı açmış. Demin de izah ettiğimiz meselelerde geldiği gibi bazen Allah Azze ve Celle kitabında imanı İslam olarak bazen de İslam'ı iman olarak zikreder. Bu hadislerde de böyle gelir. Bunun manası eşittir. Dinin nedir? Tanımıdır. Burada insanların mantık çelmesine düşüp de bak, bu farklı bu farklı demesine gerek yok. Bu eşittir. Dinin tanımı. Mesela Allah katında din şüphesiz ki İslam'dır ayetinde geldiği gibi veyahut biz Allah'a iman ettik deyin buyurmasında dediği gibi Allah'a iman ettik sözünden İslam kastedilir. Yani biz iman ettik diyor Hucurat 14'te Allah Azze ve Celle ne diyor? Siz iman ettik demeyin İslam olduk deyin diyor. Yani buradaki iman ve İslam ne yapılıyor? İman İslam olarak kastediliyor. Onun için bazen bu iman olarak gelir. İman da bazen İslam olarak ne yapabilir, gelebilir. Bunun manası eşittir din. Dinimizin karşılığı olarak geldiği aşkardır. Yine İbn Abbas'tan gelen rivayette Abdul Kays kabilesinin heyeti Ali sallallahu aleyhi ve geldiklerinde Ali sallallahu aleyhi ve selam bu gelenler kimlerdir diye sordu. Onlar Rabia'dan karşılığını verince, Ali sallallahu aleyhi ve sallam onlara hoş geldiniz, merhaba demiş. İnşallah bu ziyaretten dolayı zelil ve pişman olmazsınız buyurdu. Onlar şöyle dediler: Ey Allah'ın Resulü, biz Rabia'nın kol olan bir kabiledeyiz ve yanına uzak bir yerden geliyoruz. Sizinle bizim aramızda şu kafir mudar denilen kabile var. Bu sebeple size ancak haram aylarında gelip ulaşabiliyoruz. Çünkü o zaman da Araplar arasında sadece haram aylarda savaşma yok ama diğer zamanlarda işte kan davası, çarpışma devam ederdi. Ve sen bize bu sebeple öyle şeyler anlat ki, öyle güzel şeyler söyle ki biz bu sayede cennete girelim ve başka bir şey de birine sorma ihtiyacı, Hissetmeyelim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam size dört şeyi emreder, dört şeyi yasaklarım. Allah'a iman etmenizi emrediyorum. Sadece Allah'a iman etmenin ne demek olduğunu biliyor musunuz? Allah'tan başka ilah olmadığını, Muhammed'in onun Resulü olduğuna iman etmektir. Namazı kılmayı, zekat vermeyi, ganimetten elde ettiğiniz mallardan Beşte birini ise mala ödemenizi emrediyorum. Bakın bu neymiş? Bu imanda. Şimdi birinciyi anladık madde. Allah'a iman ettim de, sağlam iman, asla şirk koşma. Tamam. Resul'a iman ettim de, onu kabul et, bu da tamam. Ama namaz İslam'dan bir cüz değil. Oruç İslam'dan bir cüz değil Ganimet İslam'dan bir cüz değil mi? Ama buradaki zikredilen delilde ne diyor? İmandan diyor. Demek ki iman ve İslam anlatılırken aleyhissalatü vesselam örnek verirken hepsinin itaattan olduğunu, dolayısıyla hepsinin imanla alakalı olduğunu ne yapıyor? Gösteriyor. Mesela şöyle bir örnek verelim. Deminki gelen rivayette zikrettiğimizde iman yetmiş küsür. Şubedir diyor. En etnası neydi? Düşüyor. Yoldan insanlara eziyet veren bir şeyi izah etme. Yapmasan ne olur? İmandan bir şube eksik olur. Bakın şimdi itkata, imana bağlanan yere bakın. Bu da imandan ne olur canım deyip de önemsemez inkara gidersen ne olur? Bütün amellerin iptal olur. İmanın ne olur? İptal olur ve dinden çıkarsın. İşte itkata bağlı olduğu yer bu tasdikle alakalı olan yer kardeşlerim. Dört şeyi de size yasaklarım. Dubba. İşte dubba nedir? Eskiler bilir. Su kabağından yapılmış testiler vardı. Hantem, topraktan yapılmış küpler. İçi sırlı böyle yere gömülür veya açıktan dururdu. Veyahut nakir, hurma kökünden yapılan çanak vaziyetinde makir de denebiliyor. Veya Müzeffet, o da içi ziflen ya da katranlan, cilalanmış, kap. İşte e, bunları aklınızda tutun ve geride bıraktıklarınızda buna ne yapın? Davet edin buyurarak dört şeyi emretmiş, dört şeyden de ne yapmıştır? Yasaklamıştır. Hatta uzun gelen bir rivayette Abdülkays heyetinden bir kısma bu dört şeyi yasaklanan meselede bir tanesi geliyor bakıyor ki sarhoş. Bu şeyler kardeşlerim o sayılan eskiden biliyorsunuz buzdolabı yoktu, bir şey yoktu. İnsanlar e, içeceklerini veyahut şıra dediğimiz şeylerini buralarda saklarlardı. E, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunlar da saklamayı ne yapıyor? Yasaklıyor. Sahabenin bir tanesi e, sabah böyle hıkmıklı sarhoş geliyor. Allah diyor, Resulü size bunu yasaklamadı mı? O böyle diyor sarhoş sarhoş Allah Azze ve Celle ayetini indiriyor. O size neyi getirmişse alın neyden de ne yetmişse sakının ki rahmet bulasınız ayeti ne yapıyor? Bu meseleye hepine Belki basit görülen bir şey ama o size neyi getirmişse ne yapın? Daha sonra bu meseleyle alakalı sahabeler, o gelenler ey Allah'ın Resulü bu bize pek ağır geldi. Biz çölde yaşıyoruz, şurada yaşıyoruz, burada yaşıyoruz. Biz bu şeyleri kullanmak zorundayız dediğinde o zaman aleyhissalatü vesselam biraz esneterek ne diyor? Sabah kurduğunuzu akşam, akşam kurduğunuzu sabah için ama mayalanmışsa içmeyin o hamardır diyor. Anlatabildim mi? Yani bunda sakladığınız şeyleri sabah koyduysanız akşam Tüketin yarına bırakmayındır. Akşam koyduysanız sabah tüketin, akşama bırakmayın. Ama mayalanmışsa o hamırdır. sarhoşluk verici, ondan da uzak diyor. Evet kardeşlerim, Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Onlar anlaşılıyor, değil mi? Zor değil, sıkıcı değil. Tamam. İnşallah. İmanla alakalı bu rivayetleri devam edeceğiz. Evet, meşhur, çok çok meşhur halk arasında Cibril hadisi diye meşhur olan rivayetteyiz. Abdullah bin Bureydi'den Yahya bin Yağmur ve Hümeyt bin Abdurrahman'dan geliyor. Abdullah bin Ömer'i bulup ona kader hakkında söylenenlerden bahsettik. Yani geliyor iki tanesi küfeden Bizim orada bazı insanlar türedi ve kader hakkında sorular soruyorlar. Ne yapalım diyor. Abdullah İbni Ömer benden onlara selam söylemeyin. Çünkü onlar babam Ömer'in naklettiği bir ifadede onlar dinden çıkmışlardır. Kaderi yalanlayanlara kafir hükmünü söylüyorum. Ve devam ediyor. Diyor ki bana babam Ömer bin Hattab şöyle anlattı. Bir gün Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında otururken güzel yüzlü, güzel saçlı, beyaz adam, elbiseli bir adam çıktı geldi. Oradakiler birbirine bakıp bu adamı tanımıyoruz. Bir yolcuya benziyor dediler. Adam geldi. Ey Allah'ın Resulü yanına yaklaşabilir miyim diye sordu. Aleyhisselatü Vesselam kendisine evet dedi. Adam gelip dizini Aleyhisselatü Vesselam'ın dizine dayadı, elini elinden tuttu, uyluğuna koydu. İslam nedir diye sordu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, İslam Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet etmen, namazı dostları kılman, zekatı vermen, senede bir Ramazan ayı orucunu tutman, ve gücün yettiğinde beyti hacetmendir buyurdu. Adam doğru söyledin dedi diyor. Sonra iman nedir? Ey Allahın Resulü diye sorduğunda, Ali sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, cennete, cehenneme öldükten sonra dirilmeye ve kadere iman etmektir buyurdu daha sonra adam doğru söyledin buyurdu ve akabinde ihsan nedir diye sordu aleyhissalatü vesselam ihsan Allah'a onu görüyormuş gibi amel etmendir her ne kadar sen onu görmesen de o seni her yerde görür ve gözetir buyurdu adam doğru söyledin dedi biz hayret ettik. Hem soru soruyordu hem de akabinde doğru söylüyor diyordu. Diyor. Ve daha sonra dedi ki diyor kıyamet ne zaman kopacak? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu meselede kendisine sorulan, sorandan daha çok bilgi sahibi değil. Adam doğru söyledi. O zaman bana bunun alametlerinden haber ver dedi. Ali sallallahu aleyhi ve selam yalınayak çıplak yoksul koyun çobanlarının bina yapmakta acele birbirleriyle yarış ettiklerini görmen, cariyenin kendi efendisini doğurmasıdır. Daha sonra birçok şeylerden bahsetti ve adam kayboldu gitti diyor. asülan İsa sallallahu aleyhi ve selam bana bu soru soran adamı bulun getirin dedi diyor. Biz sağa sola dolaştık, aradık, taradık, bulamadık diyor. Aleyhisselatü Vesselam, Ey Hattapoğlu, şu şu meseleleri soranın kim olduğunu biliyor musun diye sorunca, Ömer, Allah ve Resulü en iyisini bilendir diye cevap verdi. Aleyhisselatü Vesselam, o Cibril'di. Size dininizi öğretmek için geldi buyurmuştur. Evet kardeşlerim, çok önemli bir rivayet. Bakın, Allah Resulü ve Vesselam o güne kadar ashabına birçok şeyler öğretti. İlk gelip davet ettiği nedir? Hayırın da, şerrin de Allah'tan oldu. Lat, menat, uzza, geçersiz olduğunu, bir olanı birlemeleri gerektiğini, bütün ibadetlerde sadece ve sadece Allah'ı ululamalarını, ibadetlerin ancak bu şekilde geçerli olacağını onlara ne yaptı? Tebliğ etti. Bunun yanında namazı, bunun yanında sırası geldikçe haccı, orucu, zekatı Allah'ın emrettiği şekilde onlara ne yaptı? Bildirdi sırayla. Bakın bu rivayette sahabe öğrendiği meselelerin hangi kategoriye girdiğini öğrendi. O cibrildi. Neye geldi? Size dininizi öğretmeye geldi. Yani kalbi olan meseleleri İslami olan meseleleri ayırt etmeyi gösterdi. İman kalbi, İslam alenilik, huy. Aynı hadis-i şerifte geldiği gibi kim İslam'a girer, İslam'ını güzelleştirirse geçmişinden de, hazırından da hesaba çekilmez diyor. Yani kim iman eder ahlakını, konuşmasını, oturmasını, kalkmasını, edebini yani her şeyini düzeltirse geçmişte ne yaparsa yapsın Allah onu ne yapar? Affederdir. Hadis devam ediyor. Kim İslam'a girer kendisini düzeltmezse yani aynı ahlaksızlığı, edepsizliği, dedikodusu, gıybeti veya yalamalığı devam ederse geçmişindekinden de, hazırındakinden de ne yapılır? Hesaba çekilir. İşte burada Cibril hadisinde imana taalluk edenler, İslam'a taalluk edenler. Bunun dışında bazı meseleler varmış. Belki de o ana kadar sahabe ihsan kelimesini hiç ne yapmıyordu salih? bilmiyordu ve akıl etmiyordu. Düşünmüyordu. Bir ihsan çıktı bak burada. Her ne kadar namazı kılsan, her ne kadar orucu tutsan, yani imanı ve İslam'ı yapmaya çalışsan bak bazı eksiklikleri insanda ne yapabiliyor? Olabiliyormuş. Burada bir ihsan sen sen ihsan Allah'ı görüyormuşçasına ne yapma? Amen etme. Bu insanın kendisini daha bir çeki düzen vermesine amelleri daha çok dikkat etmesine ve her ne yaparsa yapsın Allah'ın rızasını kazanmaya müslümanı ne yapar iter. Sonra ahirete iman cüzü ne yapılıyor burada? Ayrılıyor. Bakın her neye bakarsanız bakın kişinin amellerinin güzelme, güzelleşmesi de Allah korkusuyla alakalıdır. Amellerin azalması, gevşemesi de neyle alakalıdır? Allah korkusuyla. Eğer hesaba inancımız artarsa, Allah korkusu artmış demek ki, bu sefer insan sözüne, davranışına, ameline, her şeyine ne yapacak? Kalbine, kalbinden diline dökülene, diline dökülüp amellerine dökülene ne yapacak? Çok dikkat edecek. Korkacak, Allah'tan kork. İsteyecek sadece Allah'tan isteyecek. Sığınacak sadece Allah'a sığınacak. Yani bütün amelleri ne yapar? Ona doğru yapar. Ama Allah korkusu zayıflarsa ahiret inancı zayıflarsa artık insandan her türlü belaya, musibeti ne yap? Bekler. Bir de burada hadisin baş tarafıyla alakalı gelen ifade var. Ne meselesi var? Kader, Allah'ın kulları üzerinde sırrı olan bir meseledir. Kader nedir? Allah'ın razı olduğu, seninle paylaşmadı. Bu ne demektir? Erkek doğman, Türk doğman, renginin beyaz, sarı, kırmızı olması veyahut zengin olman, fakir olman, sıhhatli olman, hastalıklı olman Uzuvlarının sağlam olması veya olmaması, Annenin babanın seçimi, Bunlar senin elinde olan bir şey mi? Değil. Bunlar kaderindir. Kader hakkında tam bir teslimiyet gerekir. Bütün amellerin tamam. Kadere teslimiyetin olması ne olur? İptalır. Ne diyor Ömer radıyallahu anh? Benden onlara selam söyleme. Kime selam söylenmez? Osman, olmuyor Demek ki kader gerçekten çok çok önemli meselelerden ve kardeşlerim Kur'an ve sünnette ki hepiniz okuyan insanlarsınız, Allah hepinizden razı olsun, ilminizi, amelinizi artırsın Rabbim. Tevhidden sonra okuduğunuzda, incelediğinizde görmüşsünüzdür. En çok Kur'an'da ve sünnette zikredilen mesele kader meselesidir. Ve sahabenin, Allah onlardan razı olsun, onların hırsını bize de nasip etsin, en çok tevhidden sonra, sonra sordukları bizim merakımızı giderebilecek sorular hep kader meselesindedir. Bak bu meseleyi İmam Müslüm, Kitabul Kader'de o kadar güzel bab-bab işlemiştir ki okumadıysanız hepinize okumanızı tavsiye ederim. Bunun dışında Allah kendisinden razı olsun, İbn-i Kayyım, kaderle alakalı çok güzel bir eser yazmış. Akıcı, okuması kolay, anlayışı kolay ve bu meseleyi tam detayına göre ne yapmıştır? İncelemiş ve bizim önümüze hazır bir sofra kurmuştur. Okuduğunuzda çok çok daha net meseleyi ne yapacaksınız? Anlayacaksınız. Kader meselesinin de dört rukunu vardır. Nedir bu? Allah'ın Bilmesi, Allah'ın dilemesi, Allah'ın yazması, Allah'ın yaratması. Kadere baktığınızda böyle bakın. Yani bir örnek verelim. En çok halk arasında böyle kullanırken, konuşurken bir kullandığımız bir şey var Müslümanların. Allah böyle takdir et. Bu ifadeyi kullanıyoruz değil mi? Bu takdiri açalım. Allah bunu biliyor mu? Evet, diledi mi? Evet. Yazdı mı? Evet. Yarattı mı? Bitti. Sen bu takdire burnunu sokma. Bunu anladınız mı? Onun dışında yine kaderle alakalı bir örnek verelim. Kişi diyor ana rahmine düştüğünde 3-40 gün geçince ne olur? Bir melek gelir. Ömrü ne olacak? yazılır rızkı ne olacak yazılır erkek mi dişi mi yazılır said mi hakimi yazılır ve bu dürülür levh-i mahfuzda saklanır bak bu da bir kaderdir yine tirmizinin kitabı kaderde dua edin diyor dua kaderin önüne geçerdir. bak bu da bir kader sıla-i rahimde bulunun diyor Ömrü uzatır diyor. Bu ne? Bu da kader. Onun için kader Allah'ın kulları üzerinde nedir? Bir sırrıdır. Bizim yapacağımız tek şey burnumu oraya sokma. Beyazsan niye beyazım da siyah değilim deme. Siyahsan niye beyazım olmadım deme. Veyahut rengim beyaz diye siyaha, rengi kırmızı diye bilmem çeye ne yapma? düşman olma haline razı ol. Kafan kelse kellikten razı ol. Körse körlük körlükten veya görüyorsa görmenden görmüyorsa görmemenden. Allah senin ondan razı olmuş. Bu mesela bazı şeyler hadiste gelirken şu şu şu şu nedir? Fıtrattandır diyor. Mesela dişleri inceltme, peruk takma, dövme yapma. Bunların nedir? Lanet sebebidir. Sebebi ne? Allah'ın razı olduğundan sen ne olmuyorsun? Razı olmuyorsun. İşte bunun için lanet sebebidir. Veyahut haset eden diyor kadere tekne vurmuştur diyor aleyhissalatü vesselam. Bakıyorsun evet Allah'ın onun kabiliyetli olmasından anlayışlı olmasından mal mülk sahibi olmasından razı olmuş. Öbürü ne yapıyor? Niye onda var da bende yok diyor. Niye o ameli da ben işleyemiyorum diyor. Ne yapıyor? Allah'ın takdir ettiğini razı olmuyor ve kadere isyan ediyor. Veyahut keşke demeyin diyor. Keşke kadere tekme atar diyor. Ama keşkenin hayır olan yeri var mı? Var. Ama kaderle alakalı mesele girdi mi hayır yok. Keşke işte falanın yanına gitmeseydim de başıma bu gelmeseydi. Falan yere gitmeseydim de bu belaya uğramasaydım gibi sözler kadere nedir? Tekmedir. Ama kişi diyor ahirette kuşunu biz önüne vereceğiz, boynunu asacağız yani amel defterini. O diyor bakacak bir bir bir bir Ya Rabbi küçük demeden büyük demeden her şey yazılmış. Sonra bakacak diyor kul Ya Rabbi ben bunları işlemedim ki sen bana sevap verdin diyecek diyor. Allah Azze ve Celle ona diyecek ki diyor, sen falan yerden geçmedin mi? Geçtim. Orada fakiri fukarayı ihtiyaç insanı görmedin mi? Gördüm. Sen keşke benim malım mülküm olaydı da şunların hepsine dağıtaydım, Allah yolunda infak edeydim demedin mi? Dedim, ben de sen yapmış gibi sana bunların sevabını ne yaptım? Verdim diyor. Bak hayır da keşke sana hayır kazandırıyor. Ama kaderle alakalı bir keşke ise Allah muhafaza insanı ne yapıyor? İslam dairesinden bile çıkartabiliyor. Allah hepimize hayır versin. Kader meselesi çok çok önemli meselelerden bir tanesidir. Tam bir teslimiyet gerekir. Kalbi meselelerde şek, şüphe, tereddüt insanın İslam dairesine çıkmasında en önemli sebeplerden bir tanesidir. Yani şöyle ki Önemine binayen anlatmaya çalışıyorum. Şimdi iman, kalbi, İslam aleni diyoruz ya, kalbi meseleler su götürmez. Şüphe götürmez. Ama mesela e, oruç adam tutmadı. Cezası neydi? Namaz Anay'ın sohbetlerini hatırlıyor musunuz? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir adam gördüm diyor bir melek diyor kafasının yanına dikilmiş elinde bir çengel şuradan tutuyor ta şuraya kadar kulağına kadar yırtıyor kan revan çığlık içinde bu yanaya geçiyor buradan tutuyor yırtıyor kan revan içinde iki tarafı habire devam ediyor. Hadis uzun arasından söylüyorum. Bu nedir diye sordum işte bu senin ümmetinden. Farz olan Ramazan orucunu kasten mazeretsiz terk edip yenen cezası diyor. Yani bakın orucu terk etse, inkar etmese dinde ne yapmıyor? Çıkarmıyor ama bir cezası var. Allah hepimize mağfiret etsin. Ama demin de dediğimiz gibi yerden bir şeyi kaldırmasan imanın kemalatı gidiyor ama bu da imandan mı olur dediğin zaman hepsi ne yapıyor? geçer Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. İman, İslam bunlar çok çok önemli meseleler. Bir de kardeşlerim dikkat ederseniz bu rivayette aybı meselelerden bir soru var. Ne bu? Allah bazı şeyleri kendi resullerinden bile ne yapmıştır? Gizlemiş, paylaşmamıştır. Bunlardan birisi kişinin ömrünün ne kadar olacağı, nerede öleceği, rahimlerin ne getirdiği, bulutların ne getirdiği, kıyametin ne zaman kopacağını hiç kimseyle ne yapmamıştır? Paylaşmamıştır. Ayetlerinde, hadislerinde bu sabittir. Hatta hadis-i şerifte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu beş şeyi bildiğini söyleyene Allah lanet etsin demiştir. Yani kıyametin ne zaman kopacağını insanın. Ama bizde ne alimler var neler neler. Adam alıyor kağıdı kalemi, ayeti yazıyor. Ayetin harflerine ne düşüyor? Rakamlar düşüyor. evcet yapıyor. Cifirle uğraşıyor. Diyor, Bak diyor kıyamet şu gün kopacak. Kopar kopar. Senin bir şeyin kopar ama kıyamet ne zaman kopar? Onu Allah bilir. Bir gün Allahü Vesselam asabına dini öğretirken Yahudi alimlerinden bazıları geliyor. Biliyorsunuz Yahudiler Ebced ve cifilden uğraşan topluluklardır. Lanet edilen dört kitapta lanet denen topluluk var. Kuranın surelerinin baş taraflarında harfı mukatta dediğimiz harfler vardır. Elif, lam, mim, ra. Yasin, Taha gibi Yahudi alimleri bunlara rakamlar düşerek tarihler düşüyorlar. Ve diyorlar ki Muhammed'in dininin ne kadar sürecek. Yaşına kadar olacak. Bir türlü işin içinden çıkamıyorlar ve gidiyorlar. Allah ve sellem diyor o kadar güldü ki diyor sahabete azı dişleri gözüküyor. Ve akabinde kim yıldıza bakar kehanette bulunur, evcet yapar, cifirle uğraşırsa, İslam'dan nasibi yoktur. İşte bugün, ebcedle, cifirle uğraşanlar var mı? Var. Hem de o kadar çok taife var ki. Peki, bunlara inananlar var mı? Var. E, 73 fırka hadisinde, ümmetin, 73 Fırkıya olacak. Birim üstesine hepsine ateş dokunacak. Kurtulan kim? Ebcedden şundan bundan uğraşan değil, benim ve ashabımın yolu üzerine olandır. Demek ki kardeşlerim bu meseleler basit mesele değil. İnanç, iman, itikat meseleleri. Allah'tan ve Resul'dan geleni ne yapma? Tastik meselesi. Ama maalesef insanoğlu ne olduğu belirsiz bir şahıslardan geleni kabul ediyor. Ama Allah'tan geleni ne yapıyor? tasdik edemiyor. Onu tasdik edememe birçok şeyi tasdik etse de imanının kabul olmaması ve bozulmasına sebeptir. Bunun yanında dikkat ederseniz kıyamet alametleriyle alakalı sorular ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da kıyametin ne zaman kopacağını Bilmediğinin bir beyanı var. Bu konuda soru soranla sorulan arasında bir fark yok. Bu ancak Allah'ın indindendir diyor. Bugün her kim kıyamet şu gün kopacak diyorsa o nedir? Yalan söylüyor. Peki alametleri var mı? Var. Bunlar zikredilmiş mi? Zikredilmiş. Ama kıyamet alametleri aha, şudur demek İslam'da nedir? Yine yok. Alametler müpem değil mi? Alametler nedir? Bize bildirlendir, Biz de bundan ne yaparız? Bakarız. Ama bugün öyle tayfeler çıkmış ki bu alametlerin Kur'an'da geçmediğini zikrederek bunları da inkar yoluna gidenler olmuştur. Mesela İsa Aleyhisselam'ın tekrar dünyaya nuzulu, Mehdi'nin çıkışı, Deccal'ın zuhuru, İsa Aleyhisselam'ın Dekcal'ı öldürmesi, İslam'ın yeryüzüne hakim olunmasını Muhammed ümmetiyim deyip de inkar eden insanlar yok mu? Bunlar da nedir? İman esaslarını bozmuşlardır. Aynen bugün Türkiye'de yaşayan Mustafa ne? İsyanoğlu mu? Ne oğluydu? Neyse ne oğlu olduğu belirsiz. Anası babası belli ama kendisi belirsiz birisi. Bu hadiste, Cibril hadisinde kadere imanın olmadığını söylüyor. Neden söylediğini hiç merak ettiniz mi? Şia veya Rafizi dediğimiz insanlarda kader inkarı vardır. Ve bu insanlarda takiye yani yalan imandandır. Takiye yapmazlarsa imanları geçerli değildir. Cibril hadisinde her şeyi kabul ederler. Kaderin o hadiste Cibril tarafından sorulmadığını ve aleyhissalatü vesselamında söylemediğini sıf yalan söyleyerek inkara ne yaparlar giderler. Bu onların kader inkarcısı olduğunun da çok açık göstergelerinden bir tanesidir. Abdullah İbn Ömer ne diyordu o küfeden gelen iki kişiye? Bizden onlara selam söyle. Biz de onlara selam söylemiyoruz. Evet. Sübhaneke, Allahümme ve bihamdike, eşveden la ilahe illa ente, estağfurike ve yetubili. İnşallah bir dahaki hafta yine iman meselelerine devam edeceğiz. Sohbetin en güzeli bir saat olduğunda durmak. Değil mi Harun Hocam? Evet. Sübhaneke, Allahümme ve bihamdike, Eşeden la ilahe illa ente estağfurke ve tabirih. Velhamdülillahi Rabbil alemin.